Bürde kasidesi Uyma nefse ve iblise karşı çık her ikisine de Şüphe et sözlerinde sana öğüt verseler de Uyma onlara hasım ya da hakem olsalar bile Bileceksin hasmın ve hakemin oyunlarını Allah'tan af dilerim tutmadığım sözümden zürriyetsiz kimseye nesil isnat etmiş gibi oldum ben İyiliği emrettim sana oysa ben iyilik etmedim Doğrul desem ne fayda, doğrultmadan kendimi. Bir azık hazırlamadım ölümden önce nafile ibadetlerden, kılamadım farzlardan başka namazı, tutamadım orucu. Üçüncü Bölüm Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Övgü Hakkında Uyamadım sünnetine geceleri ihya edenin, şikayet edene dek şişen ayakları arasından, böğrüne taş bağladığı açlığa sabrederek, Taşın altına toplayıp büktü yanlardaki cildini. Altın dolu dağlar sunuldu onun şahsına, Ululuk etti, tenezzül etmemekle sunulanlara. Çile çekmek perçinledi zahitliğini, Kuşkusuz, etki etmez masum olana çile çekmek. Nasıl çağırır dünya peygamberi yoksulluktan, Ki o olmasaydı dünya kurtulmazdı yokluktan, Muhammed iki alemin insanların ve cinlerin, efendisidir Arap'ın ve Arap olmayan herkesin. Kötülükten sakındırandır Peygamberimiz, iyiliği emredendir. Evet veya hayır diyebilen hiç kimse, onun kadar doğru karar vermiş değildir. Şefaati arzulanan, Hakk'ın sevgilisidir Muhammed. Onunla yok edilir her korku ve her dert. Hep insanları Allah'a davet etti. Kopmaz O'na sarılanların ve tutunanların ipi. Yaratılış ve ahlakta üstün kılındı bütün peygamberlere. İlim ve cömertlikte hiçbiri yaklaşamadı O'nun mertebesine. Bütün peygamberler hep istediler O'ndan, denizinden bir avuç ve bir yudum yağmurundan. O'nun yüce katında dururlar hadlerince. İlminde nokta ya da hareke gibi hikmetinde. Maddesi ve manası kemale ermiş bir peygamberdir. Sonra da insanı yaratan Allah, onu kendisine sevgili seçmiştir. Ve bir eşi daha bulunmaz güzellikte. Hiç bölünmemiştir ondaki güzelliğin cevheri. Vazgeç Hristiyanların peygamberine dair savlarından, Hazreti Peygamber hakkında dilediğin hükmü ver. Nispet eyle, onun şahsına istediğin şerefi, nisbet eyle, kadrine olanca azameti. Bir sınır yoktur erdeminde peygamberin ki konuşan biri erdemini dile getirebilsin.